Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. E, kıymetli arkadaşlar, Hazreti Adem'den bahsettiğimiz e, bu uzun konuşma serimizde e, Araf suresinin 10 ve 25. ayetleri arasındaki bölümdeyiz. E, başlamadan önce Meridyen Gence bu uğurda sarf ettikleri çabalar için ve bize yönelik teşvikleri sürekli hatırlatmaları için ee, çok teşekkür edelim. Allah emeklerini zayi etmesin inşallah cümlemizin. Ee, her birimize de e, neye ihtiyacımız varsa bir kıssada e, özellikle içinde bulunduğumuz durumda o kıssanın o bölümü bize ne söylüyorsa e, onu görebilmeyi ve e, hiç, e, bir nefsani savunmaya girmeden, hiçbir direnişe girmeden akıllıca, hikmetlice onu kendi hayatımıza aktarabilmeyi nasip etsin. Yoksa ben söyledim, siz an, siz dinlediniz, bir güzel bir vakit geçirdik, bundan ibaret kalır. Çok da kötülemeyelim tabii, o da hiç yoktan iyidir. Allah'ın kelamına kulak vermek, Rabbimizin anlattıklarını büyük bir e, samimiyetle, açık bir kalple dinlemek hiç yoktan iyidir elbette. Fakat biz hani e, maksat hasıl olsun diye onu söylüyoruz. Yani onları bir de hayatımıza aktarabilmek ve bizim bilhassa da her birimizin e, tek tek şahsımıza yönelik hedefleri oradan e, görebilmek, çıkarabilmek ve kendimize ona göre, tekamül sürecinde bir adım daha ileriye götürebilmek asıl maksat bu olduğu için söylüyoruz. Evet sözü uzatmayalım. Araf suresi 10 ve 25. ayetler arasında Hz. Adem kıssasından farklı noktalara işaret eden bir bölüm var. O bölümü seçmiştik ve 21. ayete 20. ayetin sonuna kadar gelmiştik sizinle bir önceki sohbetimizde. Şimdi kısaca hatırlayalım neredeyiz? Burada yine Cenab-ı Hak, Cenab Hak Hazreti Adem'in yaratılışından bahsediyor ve e, iblisin o secde emrine meleklerle beraber verilen o secde emrine riayet etme işinden bahsediyor. Elmal Lahamlıyazır merhum da <gülüyor> Bu 12. ayetten şu sonucu çıkarmış, konuştuk bunları hep. E, demek ki bu lahzaya kadar allah Teala iblisin hissiyatına dokunacak hiçbir emir ve teklif yapmamış e, ve onun melekler içinde bulunması yani o mevkiye yükselmiş olması vakatın kendi arzu ve temayilatına muvafık cereyan etmesindendi. E, dolayısıyla bu tarz bir itaat, bu tarz bir... Ee, güzel hayat diyelim mücerred emir ve rızayı ilahiye inkiyattan neşet etmez emri ilahi ile emri nefsin teâruz etmediğini gösterir yani ne demek istedi ee, o güne kadar o secde emrine gelinceye kadar e, Allah'ın emirleri ve e, Cenab-ı Hakk'ın e, iblisten ve meleklerden istedikleri iblisin kendi ahlakıyla, kendi karakteriyle, kendi temayülatı dedi Elmalı. Yani içindeki eğilimlerle çatışmadığı için Allah'a itaat ediyor ve melekler arasında yaşayacak kadar yükseliyor. Fakat ne zaman ki o kendi nefsine dokunan bir emirle karşı karşıya geldi, işte o zaman asıl Allah'a itaat edip etmediği o zaman ortaya çıktı diyor. Bunun bizler için her an, yani yaşadığımız her an ne büyük anlamlar ifade ettiğini e, Allah korusun belki de e, defalarca huzurdan kovulduğumuzu yani nefsimizi tercih ettiğimiz için e, veya hatta melekler gibi e, hikmet arayarak sonunda ikna olarak yani bu emrin hikmetini arayıp sonunda ikna olarak o emre itaat ettiğimizi gün içerisinde bile yani defalarca gözlemleyebiliriz kendi hayatımızda. Demek ki ee, i̇nsanın Allah'a itaati nereden belli oluyor arkadaşlar? Nerede açığa çıkıyor? Ee, Allah'ın emriyle kendi nefsinin istekleri e, çatıştığı zaman Nefsinin isteklerini mi tercih ediyor? Allah'ın emrine uymayı mı tercih ediyor? İşte Cenab-ı Hakk'ı ululayıp ululamadığı, kendini Allah karşısında nereye konumlandırdığı ve hakikaten tırnak içerisinde kendisini bir kul olarak görüp görmediği böyle yerlerde meydana çıkıyor. Bu nedenle ben hep şunu söylerim bilhassa genç arkadaşlar için. Böyle bazı gençler görürüz aslında bu artık ileri yaşlarda da görülüyor çünkü yetişkinlik çok azalmaya başladı <gülüyor> insanlar ben de dahil yani kendim için de söylüyorum bunu 50-60 yaşlarında bile çocukça davranabiliyorlar veya bir ergen gibi davranabiliyorlar dolayısıyla her yaşta insanın içinde görülüyor ama gençlerde tabi daha fazla mesela bir emri ifa ederken zorlandığını görüyorsunuz yani yani fıtratına mı diyelim, nefsine mi diyelim, nefse diyelim tabii. Fıtrat kötü olamaz veya bozuk olamaz, efendim. Sonradan bozulmuş olabilir. Neyse yine kaybolmayalım fazla farklı detaylara girip, efendim aykırı düşen yani böyle. Mesela diyelim ki namaz emri ona böyle çok hani suhuletle, çok kolaylıkla ifade edebileceği bir emir gibi gelmiyor. Her defasında zorlanıyor, kaçırıyor, işte takip etmek zor geliyor, uyumak zor geliyor, hep böyle erteliyor falan. Fakat bir gayret içerisinde, bir gay anlamaya çalışıyor, işte ben neden bunu yapamıyorum diye araştırmaya çalışıyor, kendini farklı yöntemlerle e, takviye etmeye çalışıyor, işte iradesini kuvvetlendirmeye çalışıyor, o kıldığı namazdan zevk almaya çalışıyor, işte bazen sadece farzını kılıyor, o vicdanı sızlıyor, işte e, her defasında yeni kararlar alıyor. Yani bir mücadeleyi görüyorsunuz o insanda. İşte ben o mücadeleyle yapılan itaatin e, çok büyük bir kulluk olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. Kendinizi aşağılamayın böyle bir durumda bulursanız, herhangi bir konudaki, mesela bazılarımız, işte tesettür konusunda zorlanır. Bazılarımız çok biz farkında değiliz kadınlar olarak ama erkekler arasında daha fazla zannediyorum. Efendim Allah Teala'nın mali konulardaki emirlerine yani ticarette çizdiği sınırlar, işte zekat verilmesi vesaire konularda zorlanabilirler. Bazılarımız cihat konusunda zorlanabilirler, hakkı söylemek konusunda zorlanabilirler, değil mi? Yani kendine hakim olmak yani Yakup Aleyhisselam'ı düşünün Yusuf kıssasında herkes Hz. Yusuf'un üzerine böyle çevirilmiştir bütün e, projeksiyonlar halbuki e, Hazreti Yakup'un kendisini orada hayat boyu nasıl kendini tuttuğunu o çocuklarla birlikte yaşadığını Hz. Yusuf'u ortadan kaldıran diyelim çocuklarla birlikte yaşamak durumunda kaldığını ve nasıl kendine hakim olduğunu, nasıl sabırlı olduğunu gözden kaçırabiliriz çoğu zaman. Yani çeşitli konularda işte zorlanabiliriz. Hz. Yakup gibi olmakta zorlanabiliriz. İffet konusunda zorlanabiliriz. Yani karşı cinsle ilişkiler konusunda zaafları vardır kimisinin. Dolayısıyla işte o zorlandığımız yerde nefsimiz bambaşka bir yere doğru akmak isterken Allah'ın emrinin bundan daha üstün olduğunu burada emir deyince de hep böyle şey zannediliyor. İşte kurallar var Allah devamlı bir şeyleri yasaklıyor bir şeyleri emrediyor ve sen de işte sevgisiz ruhsuz bir şekilde onlara böyle uymak zorundasın. Böyle bir şey yok arkadaşlar Allah'ın bizden istekleri diyelim bizden istekleri var. Bu isteklerin bazısı e, emir, bazısı yasak, bazısı tavsiye, bazısı çok üstün dereceler için konulmuş e, bir takım kurallar, yollar ve bunların hepsi e, yani size şey gelebilir çok böyle e, moda e, tabirlerle konuşmaya başladı hoca diye düşünebilirsiniz ama öyle değil. Bunların hepsi arkadaşlar bir sevgiyle, bir şefkatle e, boyanmış. Yani hepsi bir şefkat denizinin içerisinde, bir e, meveddet denizinin içerisinde ne demek istiyorum? Yani allah Teala eğer amacı, allah Teala'nın amacı bizim kuru kuruya onun emirlerine uymamız olsaydı. Yani mahlukatı ben yarattım, uyacaksınız benim emirlerime deseydi zaten bizim tercihimize bırakmazdı ki onu öyle bir formatlardı ki hepimiz melekler gibi la yesuunallahi ma emaruhum ve ma Allah'ın emrine asla isyan etmeyen, emredilir edilmez bunu yapan varlıklar olurduk yani. Allah Teala'nın bunları bize bırak bizim tercihimize bırakmış olması ve bunu da bizim iyiliğimiz için yani sonuçta o beklentilere uyduğumuz zaman biz Allah'ın şanı yüceleceğinden değil. Çünkü bizi yaratan ee, mesela işte çok klişe bir benzetmedir ama çok da yerine oturuyor yani bir makinayı üreten o makinenin nasıl kullanılacağına dair bir prospektüs veriyor size siz bilirsiniz yani isterseniz onu e, oradaki tavsiyelere uymadan kullanın farklı bir elektrikle farklı bir yerde işte ıslak bir zeminde vesaire kullanın yani makine verimli olmayacaktır, bozulacaktır. Bunun gibi yani oradaki yönergelere uymamız, oradaki tavsiyelere uymamız aslında bizim için büyük bir kolaylık. Çünkü o makineyi üreten diyor ki bak bunu bu şekilde kullanırsan maksimum verimlilikle kullanabilirsin diyor. Bizi yaratan Allah, ya orada bir ikram var bize. Yani biz bir pro, biz bir prospektüsü okuduğumuzda bir kullanma kılavuzunu okuduğumuzda ya bu adamlar da bize ne kadar emirler veriyorlar ne kadar sınırlıyorlar işte niye bize böyle tahakküm ediyorlar ben istediğim gibi kullanamaz mıyım verdim parasını bu benim makinam dememiz ne kadar saçma olursa oradaki hizmeti oradaki ikramı ve iyiliği tabii bir taraftan da kendilerini korumaya alıyorlar biliyorum yani şikayet bulunması şikayette bulunulması durumunda. Biz söylemiştik demek için yazıyorlar aslında ama olsun gene de bizim için bir ikram ve iyiliktir bu o tarifnameler. İşte ben Allah'tan gelen emir ve yasakları veya hatta beklentilerini diyelim yani. Çünkü sadece emir ve yasaklardan oluşmuyor vahiy arkadaşlar. Yani hakikati bildiriyor bize. Bu, bu bize itici gelebilir. Yani şu, şurası çıkmaz sokak diye sokağın başına bir... E, işaret konmuşsa bir tabela konmuşsa ya niye beni kısıtlıyorsun ben bu sokağa da girmek istiyorum diyorsan girebilirsin tabii ki oradaki işaret niçin konulmuş arkadaşlar seni oradan geri geri çıkmak zorunda kalmayasın diye işte yolunu kaybetmeyesin diye anlamsız e, emek ve enerji harcamayasın diye o tabela oraya konulmuş o bir şefkattir yani bir ihtimamdır o yolları kullanacak olan insanlara yardımcı olmaktır. Ben e, ilahi vahyi hep böyle düşünüyorum. Yalnız böyle bakabilmek için arkadaşlar, e, acizane onu da hatırlatayım. E, gene Adem kısasından ne kadar uzaklaştık görüyorsunuz. Ama işte bunların hayatımızdaki yansımalarını düşünmediğimiz zaman, işte şeytan orada itaat etmedi. Niçin itaat etmedi? Etseydi ne olurdu? Hani... Ee, ve o itaat etmeyişindeki süreç nasıl işledi? Hangi sebeplerle itaat etmedi? Bunları keşfettiğimiz zaman ancak şeytanlaşmaktan kendimizi koruyabiliriz. Meleklerin nasıl hem hikmet arayışında olup böyle bir robot gibi değil yani soruyorlar. Al, niçin yarattın ya Rabbi diyorlar. Ondan sonra Cenabı Hak da onlara siz niye soruyorsunuz? işte ben siz siz benim kulumsunuz. E, e, secde edeceksiniz. Size açıklamak zorunda değilim demeyip Bakın o Allahken yani böyle demeyip onlara açıklaması hatta örnekli bir şekilde göstermesi yani yaşayan bir şeyle, bir deneyimle, bir tecrübeyle onlara bunu göstermesi bütün bunların bizim hayatlarımız için çok kıymetli e, işaretler taşıdığını düşündüğüm için bu detaylara giriyorum. E, elhasıl arkadaşlar vahiy böyle baktığımızda yani en ilk insandan itibaren İlk peygamberden son peygambere gelinceye kadar Cenab-ı hiçbir zaman insanlığı kendi haline terk etmemiş olması, hep vahiy ile ona yolunu göstermiş olması büyük bir şefkat, merhamettir. Burada bizden beklenen şeyler bir vahiy ile yani tabi bizim için bu Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de ve Kur'an'ı bize getiren peygamberin örnekliğinde bize gösterilen ee, ve bizden bize tavsiye edilen kimileri emir, kimileri yasak, kimileri tavsiye, kimileri olmazsa olmaz tevhid inancı gibi mesela. Efendim bu sistem öyle diyelim. Bu sistem tamamen bize yönelik bir merhametin, şefkatin ve bizim şu dünyadaki çok kısıtlı süre devam edecek olan varlığımızın e, maksimum verimlilikle hem de öbür dünyaya yönelik e, şahane sonuçlarla tamamlanabilmesi içindir. İşte az önce onu söyleyecektim. Bütün bunları gerçekten e, içimizde yerli yerine yerleştirebilmek için ve bir boşluk kalmadan o bilginin resmin tamamlanabilmesi için arkadaşlar ahiret inancımızın çok kuvvetli olması gerekiyor. Ahiret inancı kuvvetli olmayan bir insan yani neden Allah'ın emrine uysun ki nefsi şunları isterken? Ee, hayatının, davranışlarının, gidişatının ahiretteki sonucunu çok böyle silik, çok böyle flu ve bulanık bir, e, belli belirsiz bir şey olarak gören ve hiç oraya bakmayan bir insan e, nasıl yani nefsinin istekleriyle, şey burada şeytanda olduğu gibi, şeytanın durumunda, iblisin durumunda olduğu gibi e, nefsinin istekleriyle, Allah'ın emri çatıştığı zaman nereden motive olacak da nefsini bastırıp Allah'ın emrine uyacak? Anlatabiliyor muyum? Gayba imanın çok kuvvetli olması lazım. Ve zihnimizde bunların çok açık, pırıl pırıl olması lazım arkadaşlar. Gayba imanın içinde Allah'a iman var, ahirete iman var, vahye iman var. Yani Allah nasıl bir e, varlık, kime inanıyorum ben yani? Allah'a inanıyorum dediğimde ben nasıl bir güce, nasıl bir varlığa inanıyorum, vasıfları neler, sıfatları neler yani... Ee, bu o kadar kıymetli ki mesela Esma-ül Hüsna bilgisi bu açıdan son derece e, elzemdir ve hayatımızda büyük e, dönüşümlerin kaynağı olabilir eğer doğru bir şekilde yerleştirebilirsek zihnimize. Yani gücü, kudreti, ilmi, hikmeti, efendim e, nasıl olan bir zata sen inanıyorsun? O zaman Kur'an'a bakarken işte inşallah bu bölümden sonra Nisa suresinin birinci ayeti kerimesini işleyeceğiz. Oradaki bazı ifadelere bakarken yani Allah'tan gelen bir bilgiden e nefsin rahatsız olduğunda tercihini neye göre yapacaksın? Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Yani Allah e kullarını böyle... Keyfi bir şekilde sıkıştırmak için mi bunları söylüyor? Haksızlık mı yapıyor? Efendim ileriye mi gidiyor? Haşa değil mi? Ne düşünüyorsun yani alemlerin Rabbi hakkında? Ve onun huzuruna varma konusu senin zihninde ne kadar net? Ne kadar yaşadığın her olaya... Onun huzurundaki sonuçlarını da dikkate alarak bakabiliyorsun. Yani ben Allah'ın huzuruna vardığımda bu tercihim, bu davranışım, bu yediğim, içtiğim şeyler, buradaki bu gülme şeklim, bu alay etme şeklim, her neyse yani. Nasıl sonuçlanacak? Orada ne hissedeceğim bunlarla yüzleştiğimde diye düşünebilmek. Hani bazılarına bu obsesif ve çok ürkütücü gelebilir. Öyle gelmemesi için işte Cenab-ı Hakk'ı sadece arkadaşlar hesaba çeken, ve böyle işte cezalandıran bir Rab olarak değil, sadece bu, bu yönü de var tabii ki. Yoksa niye e, korkalım değil mi? Allah korkusu diye bir vaka var. Efendim, bizden istenen yani. E, sadece, ama sadece bu yönüyle e, öğrendiğimizde işte o bizi, e, yaratılışımızı bozan ve bizi e, psikolojik olarak rahatsız eden, bir şeye dönüşüyor, bir büyük bir karanlığa dönüşüyor iç dünyamızda. Onun rahmetiyle, şefkatiyle, affıyla, e, merhametiyle, lütuflarıyla, efendim e, diğer bütün o cemal isimleriyle birlikte düşünmemiz gerekiyor. Ve acizane kanaatim işte en başta söylediğim bu gönderdiği vahyin de bize bildirdiği bu bilgilerin de onun rahmetinin sonucu olduğunu görebilmemiz gerekiyor. Ee, i̇blis secde etmedi daha sonra işte Hazreti Adem biliyorsunuz kendisine konulan sınıra riayet etmedi ve e, indirildi makamından indirildi e, ve sonra İblis arkadaşlar 16. ayette İblis diyor ki e, beni yoldan çıkardığın için beni onlar yüzünden yani Adem yüzünden saptırdığın için onların sıra yollarının üstlerine oturacağım ve işte önlerinden, arkalarından, yanlarından, sağlarından, sollarından onlara geleceğim. Hep her taraftan onları kuşatacağım. Bütün yani vesveselerimle, işte ikna edişimle, cazibeli, haramları cazibeli gösterip Allah'ın rızasını kazanacak yolları sıkıcı göstererek çok çeşitli taktiklerle bir de şunu unutmayalım arkadaşlar şeytanın taktiği böyle bir tane taktik var ve herkese onu uyguluyor diye düşünmeyin hepimize özeldir. Onun projeleri kişiye özeldir yani ve kişinin zayıflıklarından kuvvet alır yani kimisi makama düşkündür oradan bir yol bulur kimisi paraya düşkündür oradan bir yol bulur kimisi işte cinsel arzularını kontrol edemez oradan bir yol bulur yani herkese Özel böyle şeyler geliştirerek, taktikler geliştirerek şeytan yol, yolumuzun üstüne oturuyor. Bu yol hangi yol? Arkadaşlar 16. ayette söyleniyor. Sırat-ı mustakim olan yol, bizi dost doğru Allah'ın rızasına götüren yol. O yolun üstüne oturuyor ve oradan bizi saptırmaya çalışıyor. Hedefi ne? Hedefi de 17. ayette söyleniyor arkadaşlar. وَلَا تَجِدُ اَكْفَرَهُمْ ben böyle uğraşacağım onlarla sen onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın bir de neyin üzerinde durmuştuk hızlıca yine geçelim 16. ayette beni saptırman yüzünden yani şunu demiyor şeytan ben hata ettim ben bak çuvalladım ben yanlış yaptım demiyor sen beni saptırdın diyor işte böyle günahların hataların e, kişisel sorumluluğunu üstlenmeyip bunları kadere havale etmek bunları çevresel koşullara havale etmek bunları genetik faktörlere havale etmek arkadaşlar hani çok ağır konuşmak istemiyorum bizi şeytanlaştırır demeyeyim de e, arkadaşlar e, ilerlememize mani olur yani manevi açıdan ilerlememize manidir. İnsanın kendi davranışlarının, seçimlerinin, bilinçli seçimlerinin sonucunu üstlenmesi gerekir. Böyle yeni moda bir takım akımlar var işte biliyorsunuz bütün yaptıklarımızdan bizim işte annelerimiz sorumlu, annemiz bize şöyle davrandı o yüzden biz şimdi böyleyiz, işte ailemiz bize şöyle davrandı o yüzden biz böyleyiz gibi akımlar var. Bunlara karşı biraz böyle dikkatli, ölçülü her akıma aslında biraz dikkatli ölçülü ihtiyatlı yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum Neden biliyor musunuz arkadaşlar Evet yani annen öyle davrandığı için sen de işte böyle bir karakter gelişti Peki ne olacak bunun mahkumu musun yani sen ölene kadar bunu bu şekilde sürmek zorunda mı arkadaşlar insan bu dünyaya verili bir takım şartlarla gelir. Genetiğimizi biz seçmiyoruz, ailemizi biz seçmiyoruz, yaşadığımız zamanı biz seçmiyoruz, cinsiyetimizi biz seçmiyoruz, zekamızı, efendim ne bileyim, doğuştan getirdiğimiz bazı duygusal eğilimlerimizi bunların hiçbirini biz seçmiyoruz. Verilidir bunlar. Peki ne olacak? Sen bunun mahkumuysan bu dünyada imtihan ediliyor olmanın, burada cenneti kazanman gerekmesinin ne anlamı var ki? Değil mi? Sen bunların mahkûmusun. Hiçbir şekilde değişmeyecek, düzelmeyecek. Hayatın boyunca işte annen sana orada öyle davrandı. Tamam bak sen işte bu yüzden şimdi böylesin falan. Ee, bunun yani bu verili malzemenin bizim için bir imtihan konusu olduğunu o malzemeyi en iyi şekilde kullanarak onlardan en hayırlı sonuçları üretmenin olabilecek en hayırlı sonuçları üretmenin de bize düşen bir sorumluluk olduğunu, dolayısıyla bilinçli yaşımızdan itibaren, hangi yaştan itibaren bilinçlendiysek, o yaştan itibaren yaptığımız seçimlerin, evet içerisinde %5, %10, %20, %50 farklı faktörler olabilir. Bizim elimizde olmayan faktörlerin etkisi olabilir. Ama bizim seçimimizin özgür, özgürce seçtiğimiz kısımdan biz sorumluyuz yani. Yani diyelim ki bugün ben bu işi yapıyorum. Bu işi yapmayı... Ben seçtim değil mi? Öyle düşünüyorum. Ama, ama halbuki belki de benim elimde olmayan faktörle işte babamın tercihi, beni yönlendirmesi, hocalarım, bize verdikleri motivasyonlar, okudu, işte aldığımız eğitim çevremdeki insanlar vesaire farz edelim ki bunlar %70 etkili oldu şu anda benim bu yaptığım işi seçmemde. Ama ben geri kalan o %30'dan sorumluyum zaten ve beni belirleyen oradaki %30'luk seçim. Çünkü ben o e, elimde olmayan o %70'lik kısmı bambaşka bir şekilde de bambaşka bir tercihle bambaşka bir mecrada da kullanabilirdim. Dolayısıyla... O yazarın ismini de bir türlü tam hatırlayamıyorum. Harry Potter'ın yazarı ne demişti arkadaşlar ben de medyadan öğrendiğim kadarıyla çok sevdiğim bir söz çok beğendim yani insanın şu anda içinde bulunduğu durum sebebiyle ailesini suçlamasının da bir son kullanma tarihi vardır. Demişti ben de onun çok önceden beri hani devamlı işte benim annem bana böyle davranmış o yüzden ben şöyleyim falan diyen karşımdaki 40 yaşında insanlara 30-40 yaşında insanlara yani büyü artık diyorum ya büyü artık tamam evet böyle bir imtihan yaşamışsın şimdi o imtihanda yaşadığın o tecrübeden kendini zenginleştirecek sonuçlar çıkarıp Onları hayırda kullanmak üzere yeni bir kombinasyon oluşturmak senin imtihanın yani bunu başarman gerekiyor. İşte şeytan gibi oluyoruz yani her şeyi yani işin kabahatini kendimizde değil de hep kendi dışımızda o kabahatin bize takdir edildiğini ifade ettiğimiz her seferinde şeytanın yoluna girmiş olduğumuzu unutmayalım arkadaşlar. Evet, şeytanın kovulması, sonra Hz. Adem'in cennete yerleştirilmesi, ona cennette bir sınır konulması, şeytanın işte o verdiği söz sebebiyle ve Cenab-ı Hak'tan aldığı izin sebebiyle vesvese verip Hz. Adem'i ve Havva'yı cennetten o sınırı ihlal ettirmek sebebiyle cennetten indirmesi. Bunu yaparken arkadaşlar ne vaat ediyor? Hangi vaatle ikna ediyor onları? 21. ayette ve qasemehuma inniyle kumale minen nasihin onlara yemin ediyor. Diyor ki, 20. ayette sonsuzluk vaat ediyor onlara, ölümsüz olacaksınız bu ağaçtan yerseniz diyor. Ve 21. ayette de ve qasemehuma onlara yemin ediyor, muhakkak ben leminen nasihin, tekrar tekrar vurgularla kuşkusuz ki sizin iyiliğinizi istiyorum diyor. Ben sizin iyiliğiniz için öğüt veren biriyim diye yeminler ediyor. Asem'e yemin ediyor şeytan. Bu yemin etme meselesine de buradan küçük bir işarette bulunalım. Arkadaşlar vaktiniz olduğu bir vakitte, <gülüyor> ne güzel oldu bu cümle vaktiniz olduğunda arkadaşlar e, kalem suresinin 8. ayetinden 15. ayetine kadar olan bölümü e, artık dilimde tüyler bitti bunu söylemekten e, böyle üzerinde düşüne düşüne ee, çevrenizi ve kendinizi gözden geçire geçire okumanızı tavsiye ederim. Ee, Kalem Suresi biliyorsunuz nüzul sırasına göre ikinci nazil olan suredir. Tam böyle kesin değil olmamakla beraber ağırlıklı görüş o yönde. Ve bu şu demektir, vahyin daha ilk günlerinde Peygamberimize Cenab-ı Hak arkasından gidilmeyecek insan tiplerini orada sayar. Ee, bu insanların arkasından sakın gitme, bunları önüne geçirme hayatında. Der. Ee, bana göre bu bölümün iki yönü var bir sen böyle olma anlamına geliyor iki e, az önce söylediğim gibi böyle insanların peşine düşme bunların ardından gitme demiş oluyor bir parantez açayım bunlarla darıl hiç görüşme anlamında değil yani huma, bunlara itaat etme diyor bunları önüne geçirme bunlara güvenip bunların peşine düşüp bunların arkasından bir yola girme diyor işte orada sayılanlardan bir tanesi de hallaftır arkadaşlar çok yemin eden bu yemin etme meselesiyle ilgili e, pek çok yazılar, biyografilerden notlar vesaire vardır. İşte bir tanesini söyleyeyim mesela e, yanılmıyorsam Mithat Cemal Kuntay e, bir gün Akif'in yakın dostu bir gün konuşurlarken Akif, Mehmet Akif bir şey söylüyor. Allah hepsine rahmet etsin. E, Mithat Cemal de yemin et diyor. Hani biz de bazen deriz yani çok şaşırdığımız bir şey duyunca yemin et ya gerçekten mi hani anlamında ve Mehmet Akif ben sen benim sözümün yem, ancak yemin ettiğimde mi doğru olacağına inanıyorsun? Yemin etmediğimde e, benden kuşku mu duyuyorsun diye e, aylarca Vita Cemal'le konuşmuyor. Dolayısıyla yani eskiler için yemin etmek, yemin istenmesi, yani bir insanın sözüne yemin ihtiyacı duyulması itimat etmek için büyük bir ahlaki zaaf olarak görülüyor. Buna da dikkatinizi çekerim. Burada şeytan bu yöntemi kullanıyor. Ve 22. ayette FEDELLAHUMA gurur Arkadaşlar sonunda şeytan onları aldattı. Aldattı. Ee, ve burada bir şeye dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Huma zamirinin gelmesi yani Hz. Adem ve Havva'nın birlikte e, bu hatayı işlediklerini görüyoruz. E, kitap Mukaddes'te veya işte e, Yahudilik ve Hristiyanlıkta inanıldığı gibi önce Havva kandırıldı sonra Havva Adem'i kandırdı. Böyle bir şey yok bizim inancımızda ve kitabımızda. İkisini birlikte Kandırdı. Onları saptırdı. Bir hurur kandırarak. Ee, neden kandırdı arkadaşlar? Çünkü Adem ve Havan e, zihin yapısını hayal edebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, yani yaratılmışlar. Tabi <gülüyor> hayal etmemiz zor çünkü e, öyle bir tecrübemiz hiç olmadı bizim ama en azından yani anlamaya çalışabiliriz böyle ucundan kenarından. Mesela hiçbir günah tanımamışlar, hiçbir kötülük görmemişler daha değil mi? Yani e, tertemiz, tertemiz bir zihin yapısı. Hani e, tevarüz edilmiş böyle büyük e, aldatmalar, hileler, tuzaklar vesaire yaşamamışlar daha. Ondan sonra bir Adem'in şeytanın secde etme işine şahit olmuşlar. Allah'a itaat etme işine yani. Böyle işte yalanlar, dolanlar, dolaplar, hileler böyle şeyleri bilmiyorlar yani. O yüzden e, tefsirler diyor ki e, kimse yalan yere Allah'a yemin etmez sandılar. O yüzden e, kandılar. Yani... Allah'a yemin etmek o kadar ciddi bir şey ki çünkü az önce dedim ya işte sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Çünkü Allah'a yemin olsun ki demek arkadaşlar şahidin olarak Allah'ı göstermek demektir. allah Teala bunun hesabını sormaz mı bir insan yalan yere yemin ederse? Veya işte sırf kendini orada temize çıkarmak için böyle bir yola girerse? Dolayısıyla... Efendim ikna oldular yani yeminine çünkü yalan yere kimse yemin edemez diye düşündüler. Öyle bir film izlemiştim. Yalanın olmadığı bir ülkede birisi yalanın nasıl ikna edileceğini keşfediyor. Filmin adını hatırlayamıyorum şu anda. Çok orijinaldi yani bu açıdan. Bir istemsiz bir şekilde bir yalan söylüyor. Herkes inanıyor çünkü yalan kavramını bilmiyorlar. Ondan sonra arkasını böyle yalanlarla getiriyor işte vahiy aldığını falan söylüyor bir din kurucusu oluyor. Çünkü herkes inanıyor çünkü yalanı bilmiyorlar. Yani biz şimdi yalan yere yemin etmenin çok sıradan bir şey olduğunu bir domates satmak için bile yalan yere insanların yemin edebileceğini bilen insanlar olarak yani Adem Havva da ne kolay kanmışlar diyebiliyoruz. Oradaki o temiz zihinle bizim zihnimiz arasındaki farkı e, görmenizi e, istedim. Ondan sonra Felem Madekaşecarate bedetle Hua, Sevatı Hua. Yasak ağacı meyvesinden tadınca edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Efendim ve hemen arkasından ne diyor kendilerini örtmeye çalıştılar. Örtmeye çalıştılar. ve يَخْصِفَانَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ Ne ile örtmeye çalıştılar? Cennet yapraklarıyla, cennetteki yapraklarla kendilerini örtmeye çalıştılar. E bu Della, ayetin başındaki Della ifadesinde Elmanlı Hamdi Yazır bir noktaya dikkatimizi çekmiş. Diyor ki, e şimdi Della e, düşürdü demek. Yani sarktırdı bir noktadan bir noktaya onları düşürdü. Mertebeyi nezahetten ekli şecereye tenezzüldür diyor. Elmalı Allah'ım buna. Yani o kusursuz, tertemiz, her şeyin kendilerine mübah olduğu o mükemmel cennet hayatından kendilerini yasaklanmış olan o ağacın meyvesini yemeye Tenezzül ettiler, ona düştür, oraya sarktılar, oraya eğildiler yani oraya bir düşüş yaşadılar. Dolayısıyla bu kelimenin seçilmiş olmasından bizim de Allah'ın sayısız helallerini bırakıp ki bize çizdiği sınırın ötesindeki birkaç tane harama el uzattığımızda, dil uzattığımızda arkadaşlar bir tenezzül yaş yaşadığımızı o sırada. Yani tenezzül ne demek? Mertebe kaybı bir mertebe kaybı yaşadığımızı bize hatırlatıyor ayet-i kerime. Ee, burada arkadaşlar bu yasak ağaçtan yedikten sonra edep yerlerinin açılmış olması yani çıplaklıklarının farkına vardılar. Mesela üstlerinde bir giysi vardı da o giysiler mi kaybedildi yoksa e, ...cinselliklerini hiç fark etmeden yani çıplaktılar ama e, o uzuvlarının hiç farkında değildiler. Böyle bir hayat yaşıyorlardı ve o yasak meyveden yedikten sonra e, cinselliklerinin farkına varıp... ...çünkü arkadaşlar e, cinsellik bizim dinimizde kötülenmez... E, aşağılık, pis, işte kirli, insanın yükselmesine engel e, bir e, düşüklük olarak görülmez. Helal dairesinde kalmak şartıyla, Hristiyanlıkta olduğu gibi. Fakat arkadaşlar, e, yeryüzünde böyle romanlara, filmlere, dizilere işte veya e, gerçek hayatta, Allah korusun bilmiyorum ne kadar yakınsınız o hayatlara ama, gerçek hayatta olan bitene baktığınızda da cinselliğin, Hani insanları büyük günahlara sevk eden hayatlarında büyük altüst oluşlar, büyük felaketler, büyük travmalar yaşamalarına neden olan en güçlü dürtülerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de onun helal dairesi içerisinde tutulması, o güdülerimizin, arkadaşlar o en temel güdülerimizin helal dairesi içinde tutulması, onun bir adım bile dışına çıkılmaması, hayatımızdaki huzurun, düzenin, efendim bereketin, rahmetin, o sevgi dolu, yumuşak ve e, bizi yükseltecek e, hayatı yaşamanın olmazsa olmaz şartlarından birisi olduğunu görüyoruz. Yani yasaklar ihlal edildiğinde, sınırlar aşıldığında arkadaşlar dürtüler peş peşe açığa çıkarak birbirini teşvik ediyor. Yani mesela işte alkolle tecavüzler arasındaki etkileşim. E, Porno ile tecavüzler arasındaki veya işte başka kötülükler arasındaki etkileşim yani bir bataklık gibi haram böyle haramların olduğu bölgeyi bir bataklık gibi düşünün oraya böyle parmağınızın ucunu batırdığınızda o sizin bütün bedeninizi yutabilir böyle bir tehlike içeriyor ee, bir tanesi diğerini çağırıyor o, o teki diğerini çağırıyor derken böyle e, dört bir tarafınızın onlarla kuşatıldığını görüyorsunuz hayatınızdaki bütün o temiz düzenli ve nezih o e, yüksek duygularla e, donatılmış e, ve sizi çok yukarılara götürebilecek o kapasitenizin e, yavaş yavaş karardığını görüyorsunuz Allah korusun. E, bana bunları hatırlatıyor ayet-i kerime. Peki burada bitirelim efendim e, kalanını bir sonraki yayınımızda e, devam etmek üzere. Yine Araf suresinde kaldığımız yerden e, devam edeceğiz inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Rabbimiz onun kitabından anlayacaklarınızı bizim anlattıklarımızla sınırlı kılmasın. Bunlar sadece e, okyanusta bir damla bile değil yani. E, umarım okyanusun tamamını tatmanızı Allah nasip etsin. Allah'a emanet olun.